Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba ben Kenan Doğan. Yine bir salı gününde Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Her programda olduğu gibi bu programımızda da gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşacağız. Ve öykülerimizi her zaman öykülerimizin kahramanları bizlerle paylaşıyor. Kendi yaşamlarını anlatıyorlar. Bugün de yine özel bir konuğumuz yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak. Konuğumuz sevgili Güner Özer. Güner Bey hoş geldiniz programımıza. Kenan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lginç bir yaşam öyküsü yine bugün dinleyicilerimizle paylaşacağız sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz programımızda yaşam öykünüzü paylaşmak için e, bugün konuğumuz oldunuz. Çok sağ olun öncelikle bunun için. Ve sormak istiyorum. Güner Bey'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Evet, ben de çok teşekkür ederim. Evet. Dediğim gibi ismim Güner Özer. Ee, benim yaşam öyküm Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde başladı. Ee, 13 Ağustos 1986 yılında. Ee, dediğim gibi Mahmudiye'de doğdum. Ee, nasıl bir yerde doğdunuz da Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi, nasıl bir ortamda dünyaya geldiniz, gözlerinizi açtınız hayata? Şöyle Eskişehir Mahmudiye ilçesi, e, aşağı yukarı 5000 nüfuslu, ve geçtiğimiz son 40 yıldır da hemen hemen bu 5 bin nüfusu koruyan istikrarlı bir ilçesidir. Ee, ne küçülür ne büyür. Ee, bu ölçekte hani nasıl diyelim böyle tamamen emekli kenti denilebilecek nitelikte bir ilçedir. Ee, küçük Şirin, ince Uzun, Anadolu'nun ortasında böyle bir ilçemiz Mahmudi'ye. Peki siz Mahmudiyet'e dünyaya geldiniz, gözlerinizi açtınız. O sırada aileniz, anneniz, babanız neler yapıyordu? Ee, şöyle ben iki kardeşiz. Abim var, ee, kendisi de işte benden 5 yaş büyük. Ben dünyaya geldiğim e, dönemde babam o zamanlar memur. Tabi memuriyetin yanında e, ekşi olarak da hayvancılık yapıyor. Ben doğmadan 5 yıl önce başlamışlar hayvancılığa. Ee, Tabi bu büyükbaş hayvancılık e, inek üzerine e, süt üretiyorlar. Bir yandan e, bir dönem yumurta üretimi de yapmışlar. Ee, Tabi bunun yanında da e, bizim burada çayır diye tabir ettiğimiz bir meramız var. Orada da böyle özlü bir toprak olur. O toprakla samanı karıştırarak kerpiç e, deriz. Topraktan tuğla biriket şeklinde düşünün. Evet. Bir yandan da diğer iş arkadaşlarıyla beraber babam bunları çayırda işte yaparak kurutup işte günümüzde nasıl tuğla satılıyorsa o dönemde de işte bu kerpiç satılırmış. Yapı malzemesi olarak. Bir yandan olarak, da bu işi yaparmış babam. Memurluğun yanında ek işler olarak aslında evet, bir yandan hayvancılık. Bunları bunları yapmış tabii. Evet. Annem de e, bu işin içinde işte hayvanlar e, şöyledir yani hayvancılık e, dediğimizde büyük süt hayvancılığı özellikle yani küçük baş da olsa fark etmiyor da büyük baş biraz daha zahmet e, ister e, emek ister o evin kadını e, bu işe sıcak bakmıyorsa bu hayvancılık yürümez Çünkü işin yüzde yetmişi kadının üzerindedir sorumluluk. Tabi burada annemin de emekleri büyük. Babamın da büyük. Ben böyle bir ortama doğmuş oldum. Hayvanlarla... O dönemlerde geçim sıkıntısı da var. Bu i̇şte ek işleri yapmasının sebebi de bunlar işte babamın. O dönemde belediyede zabıtalık yapmış bir dönem. Daha sonra nikah memurluğu yapmış. Daha sonra işlerinden hükümet konağına atanmış. Oradan da Mahalli İdareler Müdürü ile son 2001 senesinde emekli oldu. Emekli oldu. Peki siz doğduğunuzda aslında e, memur olan babanızın annenizle beraber ek gelir elde etmek için Uğraştığı hayvanlarla iç içe bir ortamda dünyaya geliyorsunuz aslında. Hayvancılıkla çok yakından ilgilisiniz. Burada bunun altını özellikle çiziyoruz. Çünkü az sonra ilerleyen yıllarda neler yaptığınızdan bahsederken neden bu kadar altını çizdiğimizi dinleyeceğimiz çok daha net anlayacaklar. Sonra siz okula başladınız. Öğrencilik hayatı nasıl gitti? Nerelerde okudunuz? Neler yaptınız? Evet ben ilkokulu kendi mahallenizde e, okudum. E, mahallemizde 5 yıl bitirdim. Tabi o dönemde 5 yıl daha sonra da okula gidilirdi 3 yıl. Ortaokul geçeceğim sene 5. sınıfta ilkokul 5'te yıl sonu müsamereleri olur. da bu da belli başlı kalıplı şeylerden yola çıkılır. Mesela piyas yapılır. işte Çeşitli organizasyonlar yapılır. Mezuniyet gecesi gibi aileler de katılır o geceye. Öyle bir her yıl mezun olan Çocuklar orada etkinlik yaparlar. Ee, bu etkinlik e, yine bizim mezuniyetimiz döneminde de tertip edildi. Ben de öğretmenimizden rica ettim. Ee, bir piyes oynayacaktık ve bu piyesi böyle standart bir şey değil de Çanakkale ile ilgili bir piyes. Benim kendi aklıma geldiğini söyledim. Ee, bunu arkadaşlarımla paylaşıp böyle doğaçlama bir şekilde onlara da bunu öğretip yönetmenliğini yapıp tazirca ama oyunculuğunu oynama Oynamak istediğimi söyledim. Başarılı bir piyes gerçekleştirdik. Sonrasında ilkokuldan mezun olurken de bu öğretmenimiz beni konservatuvara yönlendirdi. Babama. Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde ortaokul düzeyinde konservatuvar sinema tiyatro bölümüne gittik. Fakat kayıtlar dolmuştu. Evet. Ama orada birkaç mülakat yaptılar. Ben de güzel oyunculuğumu gördüler. Daha sonra da Keman bölümüne kaydettiler beni. Bunlar daha önceden paylaşmadığım bilgiler. Evet. Keman bölümüne kaydettiler. Keman bölümüne başlayacakken dönemin hükümeti 8 yıllık eğitimin çıktığını ve mecbur olduğunu ilan etti. Ben hatta kemanı bile alıyorduk neredeyse. Yani bir iki gün işinden alınacakken bu televizyonlarda yayınlanınca tekrar mezun olduğum okula geri geldim, ortaokulda aynı okulda devam ettim. Ee, Aslında hayatınız için peki... hayatınız için bir kırılma anı belki de konservatuvara gidecek. Kırılma dönmüş oldum. Evet. Ve ee... daha sonrasında kendi okulunuza devam ediyorsunuz, Ortaokulu bitiriyorsunuz kendi okulunuzda. Evet. Bitirdikten sonra hayatınız, serüveniniz sizi nereye sürüklüyor? Yani işte ben de o dönemde hayvancıl hayvancılığın içindeyiz yine. Hayvanlarla daha çok e, muhatap olmaya başladım. Daha böyle bilinçli bir şekilde. Ve büyüklerimiz işte hayvanlarımızın sağlığı için gelirler giderlerdi bizim evimize. Onlara da özenirdim tabii. Nihayetinde e, bir iş yapıyor. Karşılığında da babamdan para alıyor falan. Bu da benim hoşuma giderdi böyle. E, o mesleği sevdim. Sonra işte son sınıfta, ortaokul son sınıfta kurumlara bağlı meslek liseleri sınavına katıldım. O dönemde de bizim okuldan bir tek ben katıldım. Normalde sınavları Eskişehir Merkez'deydi. Bu kurumlara bağlı meslek liseleri sınavı Ankara'da yapılmıştı. Ben katılmak istedim söyledim. Babam götürdü Ankara'ya girdim. İki yere birden yetti puanım. Birincisi İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi. ikincisi de Ankara laborant meslek lisesiydi. Ben tabii veterinerliği tercih ettim. Hayvancılığa daha olan ilginiz sonra, ve aslında geçmiş yaşamınız sizi yönlendirdi. Için... Ve İstanbul'a geldiniz o zaman. Evet. İstanbul Üsküdar'a geldim. Aşağı yukarı 14 yaşındaydım ve evden ilk defa ayrılıyordum. Mahmudiye'den ilk defa ayrılıyordum. Ee, hani daha önce evden ayrı bir gece geçirmemiş bir çocukken 14 yaşında Aşağı yukarı 260 öğrencili bir yatılı okula geldim. Bir de bir hafta geç geldim. O bir hafta gecikme de beni çok yıprattı. Şöyle okula gittiğimde 60 tane yeni öğrenci benimle beraber. Bir hafta önce onlar geldiği için hepsi kaynaşmışlar. Ben de özünde içine kapanık bir insandım. O dönemde ve bayağı 3-5 ay bağdaşamadım. Her gün ee, sabah, öyle, akşam böyle yarımşar saat okulun bahçesinde ağladım. Altı ay boyunca her gün ağladım. Alışamamaktan dolayı. Tabii sonra yavaş yavaş arkadaşlarla sındık. Dersler e, başladı. Ben de meraklı, heyecanlı olduğum için adaptasyonu sağladık. İşte dört yıl boyunca o okulda okudum. Ee, o okul gerçekten e, bizi hayata müthiş bir derecede hazırlamış o günlerde farkında değildik. Arkadaşlar olarak. Ee, çıktıktan sonra özellikle askere gittiğimde e, gördüm ki yani birçok o yaşıtım insana çok zor gelen şeyleri biz 14-15 yaşında aşmışız. Tecrübelenmişiz. Birlikte hareket etmenin e, birlikten kuvvet doğduğunu o çocuk yaşımızda o okul sıralarını öğrenmişiz. O dönemlerde farkında değildik. Mesela ben okulun güreş takımındaydım. Yine tarım meslek liseleri arasında turnuvalarda Türkiye ikincisi oldum. Evet. Serbest güreşte. Evet. Mesela e, Aylar Paşa Demir Spor Kulübü bize yakındı. E, dönemin Avrupa Şampiyonu Hamza Yerlikaya yine orada e, eğitim veriyordu. Dönem dönem bizim antrenmanlarımıza katılırdı. Tabii bu Mahmudiye'de doğup büyüyen bir çocuk için bunlar e, çok Güzel anılar, çok inanılmaz güzel, imkanlar anılar. aynı zamanda. Siz Tabii. bir kere daha özetlersek, toparlarsak aslında doğup büyüdüğünüz Mahmut diye de ailenizin hani ek gelir için uğraştığı hayvancılıkla belki de yaşamınızı şekillendirme de çok etkin oldu o hayvancılık, o uğraş ve siz lisede evet. sırf veteriner sağlık meslek sesinde okumak için, veteriner sağlık teknisyeni olabilmek için İstanbul'a geldiniz hem de Eskişehir'in Mahmudiye gibi küçük bir ilçesinden büyük bir şehre ve e, o İstanbul'daki yatılı okul süreci 4 yıl boyunca hayatınıza inanılmaz deneyimler katmanıza neden oldu. Ve gün geldi siz o yatılı okuldan mezun oldunuz. Mezun olduktan sonra tekrar Mahmudiye'ye mi döndünüz? Ne yaptınız? Mezun oldum. Mahmudiye'ye döndüm kısa bir süre. Daha sonra İzmir'de yarış atları üzerine çalıştım. O da şöyle bizim Mahmudiye'ye Türkiye'de e, önder bir ilçedir, bölgedir. E, yarış atı, Arap atı üzerine özellikle. E, sebebi de şu, e, 2. Mahmut döneminde Osmanlı'ya e, at yetiştiren, süvari birliklerinin safkan Arap atlarını yetiştiren bir ilçedir. E, o dönemin ismiyle çifteler harası diye geçer. Bugün Anadolu Tarım İşletmesi isminde e, çok köklü bir e, Tarım işletmemiz var. Ee, burada Savcana rapatlıyız. Tabii biz de atçılığın da içinde büyümüş olduk haliyle. Ee, oradan da ağaç vardı. Okulda da dersini aldık. Mezun oldum Mahmutiye geldim. Bir süre sonra e, İzmir'de böyle bir at çiftliğinde işe başladım. Daha sonra oradaki Taylarla beraber İzmir'i kuduramına e, benden haklı oldum. Orada bir süre çalıştım. İstanbul ve Efendim mitodromuna geldik. Atla beraber orada bir süre e, çalıştık. Ondan sonra işte askerliğim yaklaştı. Askerliğim yaklaşınca ailem e, biraz da onlarla vakit geçirmemi istediler. Yine memlekete geldim. Büyükbaş hayvancılık üzerine e, burada mesleğimi icra ettim. Askere gittim. Askerleri yine atlarla ve askeriyenin köpekleriyle beraber e, askerliğimizi yaptık. Orada da işte köpek eğitim çalışıyordum. E nihayetinde e, askerlik bitti. Memleketime e, döndüm. E, ondan sonra işte bir dönem hayvancılığa başladım. Fakat e, bölgedeki e, bazı dinamiklerin yeri değişmişti. E, çok umduğum gibi olmadığını gördüm. E, hayallerimdeki gibi olmadığını gördüm. Daha sonra farklı illere yine mesleğimi icra etmek üzere çeşitli örgütlerde çalıştım. İşte, üretici örgütleriydi bunlar, kooperatiflerdi. Yine mesleğimi icra ettim işte Kütahya'da, bunun gibi bazı illerde Kıtahya'nın ilçelerinde. Farklı farklı şehirlerde mesleğinizi icra ettikten sonra günün birinde tekrar Eskişehir'e evet, yolunuz düştü. Evet bir memleket hasreti hep vardı istemeyerek ben buradan ayrılmıştım ve çocuk yaşta da ayrılmış hani e, hep hayalim buradaydı. Para bir yana diye bir yanaydı. Ama aslında Mahmudiye'nin öyle çok da müthiş cezbedici bir şeyi de yok. Birçok insanı terk eder gider mesela ama ben hani şuna bağlıyorum. Çocuk yaşta buradan ayrıldığım için sanki böyle onu yaşayamamışlığım içimde kalmıştı böyle. Sonra Kütahya dedim ben. Evlendim. E, i̇şte şimdi amileydi. Tabi bu e, istek eşim hamile olunca biraz da böyle duygusallaştık sanki. Daha ailenizin, böyle baskın olmaya başladı Ailenizin hani, yanına dönme, doğup büyüdüğünüz topraklara dönme isteğiyle. Benim çocuklarım da orada doğup büyüsün dürtüsü çıktı bende. Böyle evet. rüyalarıma girmeye başladı. Tabi e, bu süreçte de ben mesleğimin yanında e, üretici örgütleri ve işte kanunlar şeklinde desteklemeler şeklinde çok büyük bir tecrübe edinmiş oldum. Güner Bey, sonra... çok büyük tecrübe edindiniz ve süremiz de hızla ilerliyor. O yüzden birazcık daha hızlanmanızı rica edeceğim sizden. Çünkü yaptığınız değerli çalışmalar var. Bunları dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bugün bu programa konuk olmanıza sebep olan, sizi bulmamıza sebep olan sonrasında yaptığınız evet. çalışmalar var ve süremiz gittikçe daraldı. Dolayısıyla Tabii siz sonra Eskişehir'e döndünüz. Eskişehir'e döndükten sonra Güner Özer ne yaptı Eskişehir'de? Şere döndüm. Ee, yine burada bir üretici örgütünde personel olarak, veteriner sağlık teknisyeni olarak kendi doğup büyüdüğüm ilçeme yerleştim. Ve bu bölgede e, o birliğin faaliyetlerini personel olarak yapmaya başladım. Fakat gördüm ki e, çok yeride kalmışız Mahmudiye olarak, bölge olarak. Ve mevcut çalıştığım yönetimle e, birçok projeler sundum. Ama e, bir türlü kabul ettiremedim. Bu işler biraz cesaret ve vizyon e, meselesi. E, ve ben kendim bir birlik kurarak bu işleri yapacağıma yürekten inanıyordum. Tecrübem'in buna yeteceğine inanıyordum. Cesaretim vardı. E, Tabii bu zor bir süreçti. Bununla ilgili de eşimle bir istişare yaptık. Ondan sonra ben kararımı verdim. Mevcut çalıştım işten ayrıldım. Ve Mahmutiye Çifteler Han ilçeleri süt üreticileri birliğini kurdum. Çok kısa bir sürede. Altı gün gibi bir sürede kurdum ben bunu. Normalde bu süreç üç ila altı ay arası değişir kurulma süreci. Ben hani daha böyle işleri bildiğimiz için çok kısa sürede kurduk ve tabii kuruluşu yapmakla yetmedi. Bu sefer merkez bir üyeliği için veya işte bir ofis olması lazım üyelerin gelip gideceği, işte onların bilgilendirileceği... Bilgisayar lazım, yazıcı lazım. Bunun gibi ihtiyaçlar için bir para gerekti. Ondan ne yaptınız parayı bulabilmek için? O gerekli parayı karşılamak için? Borç istedim. İşte bizim Mahmudiyedeki örgütlerden, işte Eskişehir'deki örgütlerden. Tabii buradan gerekli yardımı göremedim. Peki sonra ne, ne yaptınız? Yapsam, ne yaptıysam olmadı. En son yeni aldığım bir arabam vardı benim. Onu eşimle görüştüm. Dedim ben bu arabayı satacağım. Bu birlik için harcayacağım. Yani bu para tamamen gidebilir. Hani giderse de ben acımayacağım. Memleket için uğraştım. Ama olmadı deyip o dosyayı kapatacağım. Bir pişmanlık yaşamayacağım. Hani e, bunu da seninle paylaşıyorum. Ne diyorsun dedim. O da tamam dedi. Ben sana güvenmiyorum. Kararını vermişsin. Sağ olsun destekledi. Ben arabamı sattım. 32 bin liraya. Son kurusuna kadar. Birliğin kuruluşu ve işte belli bir aşamaya gelmesi için bu parayı tamamen harcadım. Yani Mahmudiye'de aslında süt üreticilerinin daha teknolojik imkanlarla süt üretebilmeleri ve bu sütlerini ürettikleri sütleri Katma değer katmak istedim. Katma değer katabilmek için bir birlik kuruyorsunuz. Birliğin ihtiyacını, gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına da arabanızı satıyorsunuz. Evet, Peki yani, arabanızı uğruna sattığınız bu birlik sonra ne oldu? Büyüdü mü? Neler yaptı? Biraz daha hızlı bir şekilde anlatmanızı rica ediyorum. Kenan Bey. Yani şu, o 9 aylık süreç. tabii yandan çocuğum doğdu. E ben işimi bıraktım. Burada böyle bir işe atıldım. Bir gelirim yok. Bir yandan işte o dönemde işte 3-4 tane hayvanım olmuştu. Onların getirisiyle kişisel masraflarımızı karşılıyorduk var. O zor bir süreçti. Bölgede süt toplayan arkadaşlarla toplantılar yaptık. onların birliğin çatısı altına çağırdık. Sağolsunlar olsunlar gelirler, destek verdiler. Bize inandılar. İşte muhasebecimiz destek verdi. El birliğiyle bir kar topunu kar topu şekline getirmeye başladık. Sonra da yuvarlamaya başladık hep beraber. Dolayısıyla bu da bir büyü, büyüdü büyüdü, güzel yerlere geldi. O süreçte işte biz bir 9 ay falan sıkıntı çektik ama şöyle başladık. Mesela bizim bölgemizde o günde süt 96 kuruştu. Eskişehir merkezde 1 lira 05 kuruştu. Yani 1 ton sütte Mahmudiyeli üretici 90 TL daha az para alıyordu. Aynı süt üretiyor, aynı firmaya veriyor. Biz bu birliği kurar kurmaz tabela astık. Ben bu firmayla bir toplantı yaptım. Bununla ilgili bakanlığa yazı yazacağımı söyledim. Ertesi gün bizim bölgenin sütü de aynı fiyata çıktı. Mesela ilk icraatımız böyle başladı. Bizim daha tabelamızı asmamız bu şekilde bizi işleri yoluna koymaya başladı. Aslında hayvancılıkla uğraşan e, üreticilerin e, büyük bir çoğunluğu çeşitli sıkıntıları aşamadığı için, belki küçük desteklerle aşılabilecek sıkıntıları aşamadığı için hayvancılığı bırakıyor ve ülkemizin bugün içinde bulunduğu durum herhalde hepimizin çok rahat gözlemleyebildiği, takdir edebileceği bir noktada. Evet. Dolayısıyla siz orada aslında çok yani... çok özür dilerim evet. Güner Bey. Siz aslında orada çok kilit bir e, rolle belki de çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak. Onlara bu işi, bu mesleği, bu alandaki faaliyetlerini devam ettirecek imkanlar yaratmaya başladınız. Hatta güzel bir örneğiniz de var. E, bir bankaya gidiyorsunuz ve bankanın normalde aslında kredi kartı dahi vermediği e, üreticiler için bankadan evet. kredi almayı başarıyorsunuz. Birazcık bunu anlatabilir misiniz? Ve bugün geldiği evet. noktada bu birlik artık ne yapıyor? Ne kadar bir hacme ulaştı? Onu da söylerseniz yavaş yavaş programımızın sonuna doğru toparlamış oluruz. Evet. Ben her zaman şuna inanıyorum. Yani herkes aynı sıkıntıları çekiyor ama birbirinden haberi yok. Birbiriyle paylaşmıyor ve bu sıkıntılar küçük ölçekte çözülemiyor. Biz bunları tek altında toplayıp çok kısa bir sürede çözdük. Biz 2015'in 2014'ün Mart'ında kurdum ben birliği 2015'in Ocak ayında sütü birlik olarak pazarlamaya başladık ve gelir elde etmeye başladık hemen peşinden bölgedeki hayvan sağlığıyla ilgili çalışan arkadaşlar yüksek fiyatlarla çalışıyordu serbest piyasa şartlarında biz birlik olarak bir Klinik kurulmasına ön ayak olduk. Ve kliniği açan arkadaşla hizmet alım sözleşmesi yaptık. Piyasanın yarı fiyatına hayvan sağlığı hizmeti sunmaya başladık. ilk icraat olarak. Hemen peşinden e, bankayla görüştük. E, bu bankaya şu teklifi sunduk. Yani memur Bodrosu'na teminatsız kredi veriyordu. Ama bizim üreticiden teminat istiyordu. Üreticinin zaten gücü yok. Evi arsası tapusunu istiyor. O da köy yeri olduğu için bankacılık nezdinde... Bir teminat değeri çok taşımıyor. Bununla ilgili ben süt parasını maaş modrosu gibi saymaları ile ilgili uzun bir yazışma yaptık ve bunu protokole dönüştürdük. Bahsettiğiniz gibi bankaya gidip bin liralık kredi kartı başvurusu bulunup olumsuz cevap alan arkadaşa ben yetmiş bin lira hayvan kredisi çıkardım. Süt parasından ödenecek taahhütüyle teminatsız bir şekilde. Ve bu vesileyle biz günlük yirmi yedi ton süt topluyorduk. Bu protokolden sonra Bölgeye 805 tane gebe hayvan getirdim ben. Kendim trakyadan tek tek seçtim. Özellikle yurt içinden aldım. Bu, bu süreçte de bana çok teklifler geldi. Yurt dışından getirelim bu hayvanları. Işte, sizi de götürelim gezdirelim. Orada işte yurt dışını görün falan. Ben bu paranın Türkiye'de kalmasını istedim. Yerli üreticiden aldık hayvanları. Bölgeye 805 tane hayvan dağıttım. Günlük 27 ton olan sütümüz 43 tona çıktı üretim. Dolayısıyla daha fazla Gelir elde etmeye başladık ve bu paraları biriktirdik kendimize bir süt işleme tesisi kurduk bu esnada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile sürekli irtibat halinde olduk ve halk süt modelini geliştirdik ekmek büfelerinde süt satılıyor belediyenin markasıyla evet üreticisi biziz bu da Türkiye'de bir ilkti ve model oldu. Başka belediyelere tamam. örnek oldu. Yavaş yavaş artık programımızın sonuna geldik. Son evet. mesajlarınızı, son sözlerinizi rica edeceğim. E, Günen Özer dinleyicilerimize son olarak ne söylemek ister? Yani ben şunu söylemek isterim. E, elbette herkesin birçok problemleri oluyor ama bunu birlikten kuvvet doğar ilkesiyle çözmek gerekir. Problem ne olursa olsun birleşerek üzerine korkmadan gitmek lazım. Bu yola çıktıktan sonra Cenab-ı Allah yardım ediyor. Benim şu an kısaca paylaşacaklarım bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz Çok sağ olun. Kendi öykünüzü bizlerle paylaştığınız ve bugün yaptığınız bu güzel işi hayvancılık adına Eskişehir'deki üreticilerin bu alanda faaliyetlerini devam ettirebilmek adına onlara açtığınız yolu paylaştığınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ederiz Kerem Bey. Çok sağ olun. Evet efendim bugün konuğumuz sevgili Güner Özer'di. Güner Özer kendi yaşam öyküsünde yine kendi tutkusu peşinde giden ve o tutkuyu bulduktan sonra da bugün sadece kendisi için değil yaşadığı coğrafyada yaşadığı ilçede birçok insan için ilham veren bir yaşam öyküsüydü. Küçücük aslında katkılarla o tıkanan yolları açabilecek yetenekte ve İstekte olan insanlarla nasıl toplumda büyük etkiler yaratabileceğimiz, farklılıklar yaratabileceğimiz ve nasıl kazançlar elde edebileceğimiz hem bir ülkede hayvancılığın, tarımın gelişmesi için hem de kişisel olarak aslında bu üreticilerin hayatlarını daha iyi koşullarda idame edebilmeleri için e, hepsini göz önüne sermeye çalıştık. Biz Güner Özer'in yaşama öyküsüyle e, dediğimiz gibi yeter ki o tutkuyu bulalım o tutku bizi ve etrafımızdaki herkesi bambaşka bir yere sürüklüyor. Biz iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar burada olacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve program asistanımız Tuğçe Günelan tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kentin Gizli Öyküleri